Sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, veren el alan elden üstündür. Sizin en hayırınız Kur'an öğrenen ve